Johann Hermann Obugayt'ın Zaman Sülüklerini Ziyareti Gustav Meyring Seslendiren Akın Altan Büyük babam, ıssız Runkel kasabasının mezarlığında ebedi istirahatına çekildi. Yeşil yosunların bürüdüğü mezar taşının üstünde, aşınmış tarihin altındaki haçın içinde, sanki daha dün kazınmışlar gibi altın parıltılar saçan şu harfler yer alıyor. V I Ve, o. Henüz küçük bir çocukken bu kitabeyi okuduğunda, Vivo'nun, ''Yaşıyorum'' anlamına geldiğini söylemişlerdi. Bu sözcük, ölü, sanki toprağın altından bana seslenmiş gibi ruhuma işledi. Vivo, yaşıyorum. Bir mezar taşı için garip bir kitabe doğrusu. Bu kitabe, bugün bile yankılanır durur içimde. Ve ne zaman aklıma gelse, Bir zamanlar karşısında hissettiklerimi hissederim. Yaşarken hiç tanımamış olsam da, Büyük babam gözümde canlanır. Aşağıda yatarken, Sapa sağlam, Ellerini kavuşturmuş bir halde, Cam gibi berrak ve şeffaf gözleri sonsuzca açık, Kıpırtısız. Tıpkı, Çürümenin hüküm sürdüğü bir imparatorlukta, Bozulmamayı başaran, Ve dirileceği günü sessizce, Sabırla bekleyen biri gibi birçok şehrin mezarlığını ziyaret ettim ben. Adımlarımı yönlendiren, açıklayamadığım sessiz bir arzu, aynı sözcüğü bir başka mezar taşında okuma arzusu oldu daima. Fakat Vivo'ya yalnızca iki kez rastladım. Bir Danzig'de, bir de Nürnberg'de. İkisinde de zamanın eli isimleri silmişti. İkisinde de Vivo, sanki hayatla dop doluymuş gibi ışıl ışıl parlıyordu. Bana çocukken de söylendiği gibi, Büyükbabamdan geriye kendisinin yazdığı tek bir satır kalmadığına kesin gözüyle bakmıştım hep. Uzun sayılamayacak bir süre önce bize ondan miras kalan eski çalışma masamın gizli bir gözünde belli ki onun kaleminden çıkma bir tomar not bulunca ne kadar heyecanlandım söyleyemem. Notların bulunduğu dosyanın üzerinde şu garip cümle vardı: Beklememek ve umut etmemek dışında insan ölümün elinden nasıl kurtulur? Kafamda derhal Vivo sözcüğü çaktı. Bu sözcük bana bütün hayatım boyunca parlak bir gölge gibi eşlik etmiş, zaman zaman uykuya çekilmişse de, kah düşlerimde kah uyanıkken, hiç sebepsiz yere tekrar tekrar dirilmişti içimde. Mezar taşına tesadüfen Vivo yazıldığını, rahibin seçtiği bir kitabe, düşünmüşsem de, defterin kapağındaki özlü sözü okuyunca, bu sözcüğün daha derin bir anlam taşıdığına, belki de büyük babamın tüm varoluşunu kapsadığına tamamen emin oldum. Ve notları okumayı sürdürüp sayfaları çevirdikçe, bu izlenimim kuvvetlendi. Çok fazla özel ilişkiye yer veren bu metni, yabancı kulaklara ifşa etmem doğru olmaz. Johan Hermann Obugayt'la nasıl tanıştığımı anlatmam ve onun zaman sülüklerini ziyaretiyle ilgili kısma kısaca değinmem yeterli olacaktır. Metne göre, büyük babam, Fledelfiyalı Kardeşler Teşkilatı'nın bir üyesiydi. Kökenleri eski Mısır'a dek uzanan bu tarikat, kurucusunun efsanevi Hermes Trismegistos olduğuna inanıyordu. Üyelerin birbirini tanımalarını sağlayan davranış ve tavırlar da ayrıntılarıyla tespit edilmişti. Büyük babamın yakın dostu olduğunu ve Runkle'da yaşadığını sandığım bir kimyacının, Johann Herman Ovogayt'ın ismi metinde o kadar sık geçiyordu ki, Ejdadımın hayatı ve dünyadan yüz çevirmiş o karanlık felsefe hakkında daha fazla bilgi edinmek ve adı geçen o Ovugayt'ın akrabaları ve bir soy ağacı olup olmadığını araştırmak amacıyla Runkle'a gitmeye karar verdim. Witkontlarının şatosu Runklestein'ın eteğinde uzanan ve ölüm sessizliğindeki eğri büğrü daracık sokakları, taşların arasına ot bürümüş kambur Arnavut kaldırımlarıyla unutulmuş bir orta ortaçağ dilimi gibi Zamanın çığlığını duymadan uyumaya devam eden o minik kasabadan daha düşsel bir şey tasavvur edilemez. Sabah erkenden küçük mezarlığa yollandım. Pırıl pırıl bir güneşin altında, çiçekli bir tümsekten diğerine gider, tabutlarında mışıl mışıl uyuyanların isimlerini haçlardan birbiri ardına okurken, gençliğim canlandı sanki. Büyük babamın mezar taşını ta uzaktan, parlayan kitabesinden tanıdım. Ak saçlı, sakalsız. Sert atlı, yaşlı bir adam oturuyordu mezarın başında. Bastonunun fil dişi sapını çenesine dayamış, tıpkı bir yüzün benzerliği, çeşitli anılarını canlandırmış biri gibi, garip biçimde diri gözlerle bana bakıyordu. Neredeyse, Bidırmaya kıyafeti denebilecek eski moda giysileri, dik yakası ve siyah ipekten geniş boyun bağıyla, geçmiş zamanlardan kalma bir ejdat tasvirini andırıyordu. Günümüze hiç mi hiç uymayan kılığı beni o kadar şaşırtmış, Kafam büyük babamın yazdıklarıyla o denli doluydu ki yaptığımın farkına varmadan yavaşça "Obogate" diye verdim. Yaşlı beyefendi "Evet. Adım Johan Herman Obogate." dedi bir nebze olsun şaşırmadan. Oysa benim az kalsın heyecandan nefesim kesilecekti. Sohbetimiz ilerledikçe öğrendiğim şeylerse hiç de şaşkınlığımı azaltacak cinsten değildi. İnsanın kendisinden çok daha yaşlı görünmese de, bir buçuk asır devirmiş biriyle karşılaşması sıradan bir tecrübe değil elbette. Yan yana yürürken ve o bana, Napolyon'u ve tanıdığı diğer tarihi şahsiyetleri az zaman önce ölmüş birilerinden söz ediyormuş gibi anlatırken, ağarmış saçlarıma rağmen bir delikanlı gibi hissettim kendimi. ''Şehirde kendimin torunu olarak biliniyorum. dedi gülümseyerek ve üzerinde, 1798 yazan bir mezar taşını gösterdi. Esasen burada yatıyor olmalıydım. Taşın üzerine ölüm tarihini, insanların beni modern metusalem olarak görmelerini istemediğim için yazdırdım. Vivo, sözcüğü, diye ekledi. Sanki düşüncelerimi okumuş gibi. Ancak ben gerçekten öldüğümde ilave edilecek. Çok geçmeden sıkı bir dostluk kurduk ve evinde kalmamda ısrar etti. Aradan bir ay geçmişti. Heyecanlı sohbetler ederek çoğu zaman geç saatlere dek oturuyorduk. Fakat büyük babamın defterinin üzerindeki, beklememek ve umut etmemek dışında, insan ölümün elinden nasıl kurtulur, cümlesinin ne anlama geldiğini sorduğumda, daima konuyu değiştiriyordu. Fakat bir gece, birlikte geçirdiğimiz son geceydi, eski cadı davalarından söz açılmıştı ve ben bunların histerik kadınlardan başka bir şey olamayacağını savunuyordum. Aniden sözümü kesti. İnsanın bedenini terk edebileceğine ve mesela Bloxberg'e gidebileceğine inanmıyorsunuz demek. Başımı hayır anlamında salladım. Size göstermemi ister misiniz? diye sordu kısaca ve dikkatle bana baktı. İtiraf etmeliyim ki dedim. Cadı tabir edilen bazı kişiler uyuşturucu maddenin etkisiyle bir tür transa geçmişler ve bir süpürgenin üstünde uçtuklarına inanmışlardır. Bir süre düşündü. ''Elbette, benim de böyle bir kuruntuya kapıldığımı söyleyeceksiniz.'' dedi yavaşça ve yine düşüncelere daldı. Sonra ayağa kalktı ve raftan bir defter aldı. Fakat yıllar önce bu deneyi yaptıktan sonra, yazdıklarım ilginizi çeker belki. Şunu da belirtmeliyim ki, o sırada çok gençtim ve umut doluydum. Derin bakışlarından, Ruhunun uzak bir geçmişe gittiğini anladım. Ve insanların hayat dedikleri şeye inanıyordum. Ta ki darbe üstüne darbe yiyene dek. İnsanın dünyada sahip olabileceği en değerli şeyleri yitirdim. Karımı, çocuklarımı, her şeyimi. O sırada kader beni büyük babanızla tanıştırdı. Ve o bana arzunun ne olduğunu, beklemenin, Umut etmenin ne olduğunu, Bunların birbiriyle nasıl iç içe geçtiğini anlamayı Ve bu hayaletlerin maskelerini nasıl düşüreceğimi öğretti. Biz bu hayaletlere Zaman sülükleri adını verdik. Sülükler nasıl insanın kanını emerse Onlar da bizim kalbimizden zamanımızı, Hayatın gerçek özünü emerler. İşte bu odada büyük babanız bana ilk adımı atmayı Ve umut yıllarının başını ezmeyi öğretti. Sonra da, bir an duraksadı. Evet, sonra da, ister okşansın, ister kesilsin, isterse de suya atılsın, hiçbir şey hissetmeyen bir parça odun gibi oldum. O zamandan beri bomboş içim. Hiçbir teselliyi aramadım artık. Teselliye ihtiyacım kalmadı. Niçin teselliyi arayacaktım ki? Şunu biliyorum, ben varım ve ancak şimdi yaşıyorum. Yaşıyorumla yaşıyorum arasında ince bir ayrım vardır. Nasıl da kolayca söylüyorsunuz bunları. Oysa ne kadar korkunç diye sözünü kestim. Sarsılmıştım. Sadece öyle görünüyor diye sakinleştirdi beni gülümseyerek. Kalbin hareketsizliğinden öyle bir mutluluk taşar ki, Hayal bile edemezsiniz. Bu, ben varım, bir kez doğdu mu, bir daha asla dinmeyen, tatlı, ebedi bir melodi gibi, ne uykuda, ne algılarımızda dış dünya yeniden uyandığında, ne de ölümde. İnsanların neden bu kadar çabuk öldüklerini, ve neden İncil'deki atalarımız gibi, bin yıl yaşamadıklarını söyleyeyim mi size? İnsanlar, Bir ağaçta süren yeşil filizler gibi, ağacın köküne ait olduklarını unuttukları için ilk sonbaharda solup giderler. Fakat benim size asıl anlatmak istediğim, bedenimi ilk nasıl terk ettiğimdi. Gizli, insan soyu kadar eski bir öğreti var. Kulaktan kulağa bu günlere de kaktarıldı. Ama çok az kişi tarafından bilinir. Bu öğreti, Bilinci yitirmeden ölümün eşiğini aşmanın araçlarını gösterir Ve bunu başaran kişi o andan itibaren kendi kendisinin efendisi olur Yeni bir ben elde eder Ve o zamana dek ben sandığı şey artık bir alete dönüşür Tıpkı şimdi el ya da ayağımızın da birer alet olması gibi Yeni keşfedilen ruh göç ettiğinde, tıpkı bir cesette olduğu gibi kalp durur, nefes kesilir. Biz, İsrailoğulları gibi Mısır'ın et kazanlarından uzaklara gittiğimizde ve Kızıldeniz'in suları iki yanımızda duvar gibi yükseldiğinde, bedenimden kopmayı nihayet başarana dek tarifsiz acılar çekerek sayısız yıpratıcı deney gerçekleştirdim. Başlangıçta havada uçtuğumu sandım. Tıpkı bazen düşte uçtuğumuzu sandığımız gibi. Bükük dizlerle, kolayca. Ama aniden, güneyden kuzeye akan kara bir nehirde sürüklenmeye başladım. Biz buna kendi dilimizde, ''Ördün nehrinin ters akışı'' diyoruz. Nehrin çağaltısı kanın kulaktaki uğultusu gibiydi. Sahiplerini göremediğim telaşlı sesler geri dönmemi haykırıyordu. Sonunda bir titreme geldi, Ve ben korkudan bayılacak bir halde karşıma çıkan sivri bir kayalığa doğru yüzdüm. Orada ay ışığının altında bir yaratığın durduğunu gördüm. Bir çocuk boyutlarındaydı, çıplaktı ve eril ya da dişil olduğuna dair bir işaret yoktu bedeninde. Alnında polifemos gibi üçüncü bir göz vardı ve hiç kıpırdamadan ülkenin iç kesimlerini gösteriyordu. Sonra çalılıkların arasında uzanan, beyaz, düz bir yolda ilerlemeye başladım. Fakat ayağımın altındaki zemini hissetmiyor, etrafımdaki ağaç ve çalılara dokunmak istediğimde yüzeylerini kavrayamıyordum. Arada ince, aşılmaz bir hava tabakası vardı hep. Çürük odunlarına benzer solgun bir parıltı kaplamıştı her şeyi ve görmeyi belirginleştiriyordu. Algıladığım şeylerin silüetleri gevşek, bir yumuşakça gibi peltemsi ve tuhaf bir biçimde büyümüş gibiydi. Küstah yuvarlak gözlü tüysüz yavru kuşlar, besiye yatırılmış kazlar gibi semiz ve kabarık, ağaçlara tünemişler, cırtlak ötüşlerini boca ediyorlardı üzerimize. Henüz yürüyücek halde olmamasına rağmen, gelişkin bir hayvan kadar iri bir geyik yavrusu, Yosunların üzerinde domuz gibi uyuşuk uyuşuk yatıyor Ve başını ağır ağır benden yana çeviriyordu Karşılaştığım her yaratık inanılmaz bir uyuşukluk içindeydi Yavaş yavaş nerede olduğumu kavramaya başladım Bizim dünyamız kadar gerçek ve sahici Ancak onun yalnızca bir yansıması olan bir ülkedeydim Dünyadaki asıllarının iliğiyle beslenen Onları sömüren Ve onlar orada, mutluluk ve sevinç bulma umuduyla boşu boşuna kendilerini yiyip bitirirlerken, burada, devasa boyutlara ulaşan hayalet ikizlerin diyarında. Dünyada yavru hayvanların anneleri vurulup gittiğinde, yavrular acılar içinde açlıktan ölene dek güvenle, inançla yiyecek bekleyip dururken, onların bu kahrolası hayaletler adasında ürkünç birer ikizleri oluşuyor ve bu ikizler, Bizim dünyamızdaki yaratıkların tükenen hayatını bir örümcek gibi emiyor Varlıkların umut etmekle yitirdikleri mevcudiyet gücü Burada bir cisme ve hızla üreyen zararlı otlara dönüşüyor Toprak beklemekle boşa geçirilmiş bir zamanın gübreleyen nefesiyle gebe kalıyor Ve yürümeye devam ettiğimde insanlarla dolu bir şehre vardım Birçoğunu dünyadan tanıyordum Onların sayısız umudunun boşa çıktığını ve her geçen yıl bellerinin daha da büküldüğünü, buna rağmen hayatlarını ve zamanlarını yiyip bitiren vampirleri, kendi ifrit benlerini bir türlü kalplerinden söküp atamadıklarını anımsadım. Burada sünger gibi şişmiş, birer hilkat garibesine dönüşmüşlerdi. Kocaman göbekleri, katmerlenmiş yanaklarının üzerindeki sabit, camsı gözleriyle, Yağlarını titrete titrete geziniyorlardı. Sırıtkan bir kalabalık, tabelasının üzerinde, Portuna gişesi, her bilet büyük ikramiyeyi kazandırır, yazan bir bankadan altınla dolu çuvalları sürükleyerek itiş kakış dışarı çıkıyordu. Etli dudaklar doygun bir şapırtıyla büzülmüştü. Dünyada doymak bilmez bir kazanma aşlığıyla yok olup gidenlerin, yağ ve pelteye dönüşmüş hayaletleri. Sütunları göğe uzanan tapınağımsı bir salona girdim. Pıhtılaşmış kandan bir tahtta, insan vücutlu, dört kollu bir canavar oturuyordu. İğrenç sırtlan ağzından salyalar akıyordu. Düşmanlarını yenmek amacıyla kurbanlar adayan batıl inançlı Afrika kabilelerinin savaş tanrısı. Salonu dolduran çürümüşlük atmosferinden dehşete kapılıp kendimi sokağa attım. Ve görkemiyle şimdiye dek gördüğüm her şeyi gölgede bırakan bir sarayın önünde şaşkın kala kaldım. Geniş mermer basamakları, sanki bu yerin tek sahibi ve efendisiymişim gibi çıkmıştım ki, kapıdaki tabelada adımı okudum. Johan Herman Obugayt. İçeri girince, erguvan rengi giysilere bürünmüş ve bin köle kadının bana hizmet ettiği şatafatlı bir ziyafet sofrasına kurulmuş olduğumu gördüm. Bu kadınlarda, bazıları çok kısa bir an bile olsa, ruhumu ve bedenimi dolduran bütün o kadınları yeniden tanıdım. Onun, ikizimin, bütün hayatım boyunca burada zevk içinde yaşayıp keyif çattığını ve benim umut ederek, özlem duyarak, bekleyerek, Benimin büyülü gücünü ruhumdan akıtıp ona hayat verdiğimi, onu zenginliğe boğduğumu kavrayınca, tarifsiz bir nefrete kapıldım. Bütün hayatımın her tür beklemekten ve yine beklemekten, dinmek bilmez bir tür kanamadan ibaret olduğunu ve anı hissetmek için bana kalan zamanın saatlere bile vurulamadığını dehşet içinde fark ettim. O zamana dek hayatımın anlamı bellediğim şey, bir sabun köpüğü gibi yok oldu gözlerimin önünde. Bakın, dünyada ne gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, bunlar hep yeni bir bekleyişe, yeni bir umuda yol açar. Bütün evren doğamamış bir şimdiki zamanın cesedinin saçtığı pis kokuyla dolu. Bir doktorun, bir avukatın, Bir memurun bekleme odasında kapıldığımız o sinir bozucu zayıflığı hissetmeyen var mıdır? Bizim hayat dediğimiz şey ölümün bekleme odasıdır. Birdenbire o anda zamanın ne olduğunu kavradım. Biz zamandan yapılma ürünleriz. Maddeden oluşmuşa benzeyen ama akıp giden zamandan başka bir şey olmayan bedenleriz. Ve her geçen gün mezara daha fazla yaklaşmamız, beklemek ve umut etmenin belirtileriyle birlikte yeniden, zamana dönüşmekten başka ne ki? Tıpkı sobanın üzerindeki buzun cızırdayarak yeniden suya dönüşmesi gibi. Bunu kavradığım an, ikizimin bir titremeye tutulduğunu ve yüzünün korkuyla çarpıldığını gördüm. İşte o zaman ne yapmam gerektiğini anladım. Bizi vampir gibi emen o hayaletlere karşı sonuna dek savaşmak. Ah! Onlar hayatımızın asalakları. İnsanlara neden görünmediklerini ve bakışlardan neden gizlendiklerini gayet iyi biliyorlar. Şeytanın da en büyük alçaklığı sanki yokmuş gibi davranmasıdır. Ve o günden sonra Beklemek ve umut etmek kavramlarını hayatımdan sonsuza dek sildim. Yaşlı adam sustuğunda, ''Sanırım Bay Obgayt, sizin gittiğiniz o korkunç yoldan gidecek olsaydım, daha birinci adımda yere yığılıp kalırdım.'' dedim. ''Hiç durmadan çabalayarak, beklemek ve umut etmek duygusunun uyuşturulabileceğini anlayabiliyorum. Yine de, ''Evet, ama yalnızca uyuşturulabilir.'' Beklenti içimizde yaşamaya devam eder. Meseleyi kökünden halletmeniz gerek, diye sözümü kesti Bay Obugayt. Dünya üzerinde bir otomat gibi olun. Yaşayan bir ölü gibi. Bekleyişle en ufak bir ilgisi olduğu takdirde, size göz kırpan bir meyveye asla uzanmayın. Kılınızı bile kıpırdatmazsanız, her şey kendiliğinden kucağınıza düşer. Başlangıçta ıssız çöllerde gezinmek gibi, hem de uzun bir süre boyunca. Ama birdenbire etrafınızda bir aydınlık oluşur ve güzel çirkin her şeyi yepyeni beklenmedik bir parlaklıkta görürsünüz. O zaman sizin için önemli ya da önemsiz diye bir şey olmayacak. Her olay hem önemli hem de önemsiz olacak. O zaman Zikrit gibi ejderha kanına bulanacak, yaralanmaz olacaksınız. Ve kendiniz hakkında şunu diyebileceksiniz. Kar beyazı yelkenler açıyorum. Ebedi hayatın sonsuz denizinde. Yohan Hermann Obugayt'ın bana söylediği son sözlerdi bunlar. Onu bir daha hiç görmedim. Aradan yıllar geçti. Öğretinin gereğini yapmak için elimden gelen çabayı sarf ettim. Ama beklemek ve umut etmek yüreğimden gitmek bilmiyor. Zararlı otları söküp atmak için fazla zayıfım. Ve artık şaşırmıyorum, mezarlıklardaki sayısız mezar taşında bunca ender rastlamama şu kitabeye. Vivo Son